kardeşlerim davet edilenlerin durumlarını göz önünde bulundurmanın zorunluluğuna ve önemine delil teşkil eden hususlardan birisi de Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala'nın zina için çeşitli cezalar teşri buyurmuş olmasıdır. yüce Allah bu suçu işleyenlerin cezasını ve o kimseler üzerindeki nimetine göre tespit etmiştir. Düşünün, evlenmemiş zinakarın cezasını yüz celde ve bir sene sürgün olarak evlenmişin cezasını yüz celde ve rejim olarak tespit etmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, evlenmiş olanın cezasını evlenmemiş olanın cezasından daha ağır olarak tespit etmiştir. Çünkü onun masiyeti daha çirkindir. Rabbimiz subhanahu ve teala ona kendisini haramdan koruyacak ve evlenmemişe ihsan etmediği bir fırsat ihsan etmiştir. Nimetin daha fazla olması sebebiyle masiyetin çirkinliği de daha fazladır. Aynı şekilde ceza da daha da artmıştır. Bu hususta kardeşlerim İbn Kayım'dan gelen bir nakile baktığımızda diğer taraftan zinakarın iki hali vardır. Birincisi, ya evlenmiş muhsan bir kimsedir. Muhsan evlenen kişiye denir. Böylece diyor, haram ilişkilere gerek olmayacak şekilde iffet sahibi olmuştur. Ve bu yolla da haram ilişkilere ihtiyacı kalmamıştır. Nefsini zina hattına maruz kalmaktan korunmuştur. Bundan ötürü bu hali aşarak harama düşme hususunda bütün bakımlardan ileri sürecek bir mazereti kalmamıştır. diyor. İkincisi evlenmemiş olması ve dolayısıyla muhsanın bildiklerini bilmemesi ve onun yaptıklarını yapmamış olmasıdır. Böylelikle o cezanın hafifletilmesini gerektiren bir parça mazeret sahibidir. Bundan dolayı kanı himaye altına alınmış. Fakat celdenin en yüksek mertebesiyle bedeninin tamamının acı duyması sağlanarak vazgeçmesi istenmiştir. Böylece tekrar haramdan istifade etmekten alıkonulmuş ve Yüce Allah'ın ihsan ettiği helal ile kanı sağlanmak istenmiştir kardeşlerim. Demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala Zina suçuna düşenlerin durumlarını nazar itibara alarak çeşitli zina cezaları teşri buyurmuştur. Bu da demek ki biz davet ederken insanları Yüce Allah'a davet ettiğimiz vakit durumlarını ne yapacakmışız? Göz önünde bulundurmamızın zorunlu olduğunu açıkça göstermektedir. Evet kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kulların günahlarını örtme ve onları küçük büyük günahlardan arındırmak için bir takım kefaretleri de teşrih buyurmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kullarına lütfu bu kadarla kalmamış. Aralarından kendilerine kolay gelen türü seçebilme imkanını bulmaları için çeşitli kefaret türleri de teşri buyurmuştur kardeşlerim. Mesela, Yüce Allah'ın, kulların günahlarını örtme, yani, Allah'ın yemin kefaretini düşünün, kullarını on yoksula yemek yedirme, yahut onları giydirme, yahut da bir köleyi azat etmek arasında serbest bırakmıştır. Eğer bu üç husustan birisini Yerine getirmek suretiyle kefarette bulunma imkanları olmazsa onlara üç gün oruç tutma izni vermiştir. Demek ki kardeşlerim kefaretin çeşitliliği ve bu muhayyerliği bize bırakması Allah'ın bir rahmeti olması hasebiyle bizim de davette takınacağımız tavırda bu muhayyerliliği göz önünden bulundurup, karşıdaki muhataba o şekilde bir tavır almamız gerekiyor. Aynı şekilde kardeşlerim düşünün, Rabbimiz fân ve Hüveteala hata ile öldürme kefaretinde de mümin bir küleyi hürriyete kavuşturmaya imkan bulunamaması halinde peş peşe iki ay arka arkaya arka oruç tutmaya izin vermiştir. Bakın Rabbimiz ne diyor? Kim bir mü''mini yanlışlıkla, hata ile öldürürse, mümin bir köle azat etmeli ve ölenin akrabasına teslim edilecek bir diyet vermelidir diyor. Nisa 92'de. Yine kardeşlerim aynı şekilde Rabbimiz Subhanahu ve Teala ihramlı bir kimsenin kasten avlanması halinde bir kurban kesmesi gerektiğini yeme, yedirme oruç tutma arasında muhayyerliği teşri buyurmuştur. Mayı'da 95'te. Evet kardeşlerim. Yine mesela Zihar meselesine baktığımızda sen bana anamın sırtı gibi ol dediğinde bir koca karısına bunun kefaretine baktığımızda bir köle azat et köle azat edemeyen kimse peş peşe iki ay oruç tutsun. Oruç tutamayan altmış fakiri doyursun diyor. Mücadele 3-4'te. Demek ki kardeşlerim bunların hepsi nedir? Hep sıralamayla. Sen hangisine güç yetiyorsan, yetiriyorsan aynen Buhari'nin Kitabul vahye baktığımız zaman ben size bir şey emrettiğimde bunu yerine getirin diyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin buna güç yetiştiremeyeceğini böyle korkuyor. Bari gücünüz nispetinde diyor. Bari gücünüz nispetinde yerine getirin diyor. Yine mesela kardeşlerim İmam Bukhari'nin Ebu Hureyreden naklettiği bir rivayette, bizler diyor Ali sallallahu aleyhi ve selam'ın huzurunda oturmaktayken bir adam ona gelip, ey Allah'ın resulü helak oldum diyor. Ali sallallahu aleyhi ve Selam ne oldu ki diyor? İşte ben oruçluyken eşime yaklaştım. Ali sallallahu aleyhi ve azat etmek üzere bir kölen var mı? Adam hayır diyor ki 60 yoksula yemek yedirebilir misin? Adam hayır der. Ebû Hüreyre diyor ki: "Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir süre bekledi. Biz bu haldeyken Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e hurma bulunan içinde hurma dolu bir zembil getirildi. Ve o soruyu soran nerede dedi? Ben de buradayım ey Allah'ın Resulü deyince bunu al ve tasat et dedi. Adam benden daha fakir kimselere mi ya Allah'ın Resulü vallahi şu Medine'nin kara taşlığında benden daha fakir kimse yok diyor aleyhissalatü vesselam o kadar gülüyor ki al onu ailene yedir buyurmuştur bakın kardeşlerim bu hadis-i şerifte üç tane kefaret şekli açıklanmakta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen bir köle azat etmesini adamın bunu bulamadığını söyleyince, iki ay arka arkaya oruç tutmasını, bunu da yerine getiremeyeceğini belirtince, o an gelen bir sadakayı veya zekatı ona vermesi, al bunu dağıt, kefaret olarak yeter, diyor. Ona da gücünün yetmediğini söyleyince, al bunu götür de ailenle, ye, diyor. Evet. Meselenin tertibi bakın bu. Demek ki kardeşlerim, İslam keffaretlerde çeşitliliği ve muhayyer bırakmayı teşri buyurmakla insanların durumlarını göz önünde bulundurmuş. Bu ise herhangi bir şüpheye yer bırakmaksızın davetçinin insanları muhatap aldığı vakit onların hallerini, şartlarını gerektiği gibi önemsemenin zorunlu olmasını gerektirmektedir. Evet, kardeşlerim. Kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatapların durumuna dikkat göstermesi ve Yüce Allah'a davet yolunda bunu daima gözünün önünde bulundurmaya dikkat etmesi var. Nasıl olmasın ki, İslama davetin önderi kılınan, lideri kılınan şerefli Resulümüz Allah'una salatı selam eylesin. O muhatapların durumlarını oldukça ileri derecede göz önünde bulundurmuştur. Davet, yönlendirme ve irşat sırasında bunu göz önünde bulundurmayı hep ileri derece dönem vermiştir. Söz söyleyenlerin en doğrusu ve şahitlerin en büyüğü Yüce Rabbımız onun Yüce Allah'a basiret üzere daveti gereği gibi ifade ettiğine dair bakın ne diyor. De ki işte bu benim yorumdur. Ben insanları Allah'a bir basiret üzerine davet ediyorum. Ben de ona uyanlarda Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim diyor Yusuf. 108'de. Ali Sultan ve Selam davet ettiği hususlara Basiret üzere davet ettiği gibi davet edilenin durumu hakkında da Basirete sahipti. Davetin keyfiyeti konusunda da Basiret üzerineydi. Evet kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davet edilenleri tanımaya gerçekten özen gösterirdi. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Arafat'ta hemdanlı bir adam ile karşılaşınca ona soyuna dair sorular soruyor. Sen kimlerdensin? diyor. O da ben hem dandanım diyor. Ali salatü vesselam senin kavmin güç kuvvet sahibi midir diye soruyor. Adam evet diyor. Daha sonra adam kavminin kendisini tahkir edeceklerinden çekinde. Ali salatü vesselama gelerek ben onlara gideyim, durumu bildireyim. Sonra da sana gelecek sene geleyim dedi. Ali salatü vesselam olur dedi. Adam gitti ve Ensar'ın heyeti Recepayi'nde geldi. Aleyhissalatü ve Selam Efendimiz Haç mevsiminde de Mina'da, Akabe yanında Hazreçlerden bir grup ile karşılaşınca aynı şekilde onlara da kendilerini Yüce Allah'a davet etmeden önce kimlerden olduğunu soruyor. Aleyhissalatü ve Selam siz kimlerdensiniz diyor. Onlar hazreştileriz diyor. Aleyhissalatü Vesselam Yahudilerle anlaşmaları olanlardan mı diye soruyor. Onlar evet diyor. Aleyhissalatü Vesselam sizinle konuşayım diye oturmaz mısınız? Onlar da evet diyorlar. Onunla birlikte oturuyorlar. Kendilerini Allah'ın yoluna onları ne yapmıştır? Davet etmiş. Onlara İslam'ı teklif etmiş ve onlara Kur'an okumuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Heraklus'e gönderdiği elçiye soyunu sorması var. Heraklus tarafından bir adam Allah Resulü'ne geliyor. Aleyhisselatü Vesselam ona sen kimlerdensin diye aslını sormuştur. İmam Ahmet'in naklettiği bir rivayette ve Vesselam'ın elçisi En-Tennuhi Heraklus bana bir mektup verdi ve benim bu mektubumu şu adama götür dedi. Ben onun kitabını alıp Tebük'e kadar geldim. Arkadaşlar arasında suyun üzerine oturmuş olduğunu gördüm. Ben sizin arkadaşınız nerede diye sordum. İşte budur dediler. Ben de öne doğru yürüp önüne oturdum. Ben de mektubu ona uzattım. Onu kucağına bıraktı. Sonra sen kimlerdensin dedi. Ben de ona tennuhlulardan bir kişi dedim. Bana baban İbrahim'in dini olan Hanif İslam'ı kabul etmeye var mısın? Ona şu cevabı verdim. Ben bir kavmin elçisiyim. Ve bir kavmin dini üzereyim. Ona kavmime geri dönünceye kadar dinimden geri dönmem. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam gülerek Muhakkak sen sevdiğini hidayet erdiremezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet verir. Ve o hidayet bulanları daha iyi bilir. Ayetini okumuştur. Yine kardeşlerim ve vesselam efendimiz Abdülkays heyeti geldiğinde onlara da siz kimlerdensiniz diye ne yapmış? Soylarını, soplarını sormuş. Ve onlar da biz Abdülkays heyetiyiz deyince ve vesselam onlara merhaba size sayda olmadan, pişmanda olmadan demiştir. Yine aleyhissalatü vesselam efendimiz kardeşlerim, Hravda denilen yerde karşılaştığı bir topluluğa, siz kimlerdensiniz diye sormuş. Ve onlar biz Müslümanlarız demişler. Daha sonra sen kimsin diye sorduğunda onlar, o da Resulullah deyince bir kadın küçük bir çocuğu kaldırarak bunun haccı olur mu diye soruyor. Aleyhisselatü Vesselam evet senin içinde sevap vardır, ecil vardır diyor. Demek ki kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu açıklama gerektiren soruları huzuruna gelen yahut karşılaştığı kimseleri tanıması buna bağlı olarak da onlara layık olduğu muameleyi yapması var. Onların durumlarını göz önünde bulundurarak onlarla konuşmak, onlarla ilişkiye girmek için. Allah bizleri de bunu anlayan, hayatına geçiren samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Diğer bir husussa ise, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin davetçiye davet edilenlerin niteliklerini bildirmesi, ve davetle sıraya riayet etmesini emretmesi vardır. Bunlara da en güzel delil teşkil eden hususlardan birisi de kardeşlerim Muaz'ın Yemen'e gönderilmesi ona davet edileceklerin durumunu bildirmesidir. Bakın burada da bir tertip söz konusu. Ey Muaz sen Kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa onlara namazı emret. Şayet tutarlarsa onlara zekatı emret. Zekatı da orta bir maldan al. Mazlumun da ahından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Diyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muazzam kendisini kendilerine gönderdiği kimselerin durumunu haber vererek gönderiyor. Bütün dikkatini ona toplasın. Kendine göre hareket etmesin. Benim emrimi yerine getirsin diye. Bu bir nevi de vasiyet tipinde ele alabilirsiniz veya bir emir olarak. Demek ki bize düşen de davet etmeden önce davet edeceğimiz topluluğu, kişiyi, şahsı tanımamız gerekiyor. Tanıdıktan sonra da başlangıç noktası ve devam eden noktalara da dikkat edecek olursak birini tasdiklemeden kabul etmeden öbürüne gitmeyeceğiz. Bunlar hakikaten çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan kardeşlerim. Hakikaten inandım diyen, ben de Müslümanım diyen, öyle sakarca sözler ifade eden insanlar var ki bunlara karşı tavır alırken nasıl tavır almamız gerektiğine de zannedersem bu büyük bir ölçüdür. Allah bizi anlayışlı kılsın. Yine kardeşlerim Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bakın dikkat edin ashabına öğüt vermek için her zaman uygun zamanı kollar ve onlara verdiği hutbeyi hep kısa tutardı halbuki ashabın Allah onlardan razı olsun Allah Resulü ve vesselam'a karşı sevgileri ona olan tazim duyguları bilinen bir husus onu kendi öz canlarından babalarından çocuklardan ve bütün insanlardan daha çok sevmiyorlar mıydı Onlara düşman olan bir kimsenin, yani kendi nefislerinden üstün tutan bu insanlara dahi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne yapıyor? Onlara nasihata, onlara bir şeyi emredeceğinde hep uygun zamanlarını kullanmıştır. Demek ki bir peygamber bir resul dahi Allah ondan razı olsun salatü selam üzerine olsun nasıl ki kendisine canından üstün tutan aziz tutan o insanlara karşı nasihatın zamanını kolluyorsa bizim de ona göre demek ki zaman kollayıp insanların uygun olduğunu hissettiğimiz zaman Onları Allah'a yaklaştıracak, gönülleri sudur edecek, imanını artıracak. Ne yapmamız gerekiyor? Kısa hutbeler yapmamız gerekiyor, öğütler vermemiz gerekiyor. Evet. Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve ashabına öğüt vermek için uygun zamanları kollamasına dair, bakın bazı delillere gidelim konu daha net anlaşılsın inşallah. Ben yakın Buhari'de bulursunuz. i̇bn Mesud'tan bir rivayet geliyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü ve sellem bizim usanmamızı istemediğinde belli günlerde öğüt vermek için uygun zamanlar kollardı diyor. İmam Hatta abi diyor ki kardeşlerim maksat onun onlara öğrettiklerinde ve verdiği öğütlerde uygun zamanları göz önünde bulundurduğudur. Usanırlar korkusuyla her gün bu işi yapmazdı. Onun için uygun zamanları kollardı diyor. İmam Bukhari kardeşlerim bu hadisi sahihinde üç ayrı babla söz konusu etmiştir. Bu söz konusu ettiği bablara baktığımızda aleyhissalatü vesselamın nefret etmesinler diye öğüt ve ilim öğretmek için onların uygun zamanları kollaması babı ilim ehli için belirli günler tespit eden kimse babı zaman zaman öğüt verme babı diye 3 tane ayrı baktığı aynı hadisi nakletmiştir demek ki bu hadisten aleyhissalatü vesselamın ashabına ne kadar yumuşak davrandığı ve onlara öğretmek ve öğrettiği öğrettiğini kavratmak amacıyla güzel bir şekilde ulaşmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Böylelikle onları sıkıntı duymadan öğreteceklerini öğrensinler, sıkılmasınlar, usanmasınlar ve bu hususta ona uysun diye böyle yapmıştır. Şüphesiz ki kardeşlerim, tedrici bir şekilde öğretme daha az bir külfeti gerektirdiği gibi o bilgiyi öğrenen kimsenin büyük yorgunluk ve çalışma ile aşırıya kaçmak ile öğrenmeye nispetle öğrenmekte sebatı daha çok gerçekleştirir. Allah anlayanlardan eylesin bizlere. Hakikaten Allah Resulü Vesselam Efendimizin gelen nakillerdeki hutbelerini okuyacak olursak Belki de bunları değerli toplu en yakın Hayat-ı Sahabe diye Kandihlivi'nin bir kitabı var kardeşlerim. Hassasiyetle hepinize okumayı tavsiye ederim. Her ne kadar içinde bidat, hurafe olsa da okunması hakikaten hayırlı olan bir kitap. Benim imanımı, gayretimi ve dini anlamıma sebep olan temel kitaplardan bir tanesidir. Allah Resulü ve Selam Efendimizin de topluca hutbelerini hemen hemen orada bulursunuz. Ki hangi birimiz oturup da hadis kitaplarını teker teker şöyle okuyup da işlerinden şu Allah Resulü'nün Resuluna hutbesi diye çıkarıyoruz ki. Ama adam oturmuş, üşenmemiş, çıkarmış. Evet. Allah onun da emeklerini zayi etmesin diyelim. Allah kendisi hakkında yardım eden, dinle yardım edenlere muhakkak hesabı güzel görendir kardeşlerim. Hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbesi uzun değildi. Aksine o hep hutbeyi kısa okurdu. Mesela İmam Müslim naklediyor. Diyor ki Cabir bin Semura, ben Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte namaz kıldım onun namazı da kısaydı hutbesi de kısaydı diyor hutbenin kısa olmasından amaç çok kısa tutma ile çok uzun hutbe okuma şeklindeykin ortasıdır yani ne ifrata gideceksin ne tefrite ne insanları sözden uyutacak ne de lafla bilmiyorum bu şeyi anlatabildim mi? Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kardeşlerim ashabı kirama öğretmek için, büyüt vermek için günlerin uygun zamanlarını seçmiştir. Hutbelerin kısa, orta yollu olması Yüce Allah'a davet yolunda insanların durumunu göz önünde bulundurmanın zorunlu olduğunu göstermektir. Allah Resulü Ve Vesselam Efendimiz anlattığı konuyu muhatapların anlamasının ve hatta kalplerine yerleşmesinin sağlanması için birçok yola başvurmuştur kardeşlerim. Hatta buna çok önem vermiştir. Çok da dikkat etmiştir. O muhataplarına sözünü anlatmaya ve bu sözlerin ihtiva ettiği manaları zihinlerine iyice yerleştirmeye çok önem vermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hedefi gerçekleştirmek için birçok uslup ve türlü yolları vardır bu husus onun yaşamı boyunca çeşitli şekil ve suretlerde ortaya çıkmış kardeşlerim bakın mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman sözü açık ve netti hani bazıları der ya kusura bakma ben işte açık sözlüyüm açık konuşurum der ya bu tip değil toplumda açık sözlülük güya terbiyesizliğin ahlaksızlığın adına açık sözlülük koymuşlar Allah Resulü böyle değil onun sözü açık ve net. Konuşurken hiçbir zaman acele etmiyor. Hatta Ayşe annemizden gelen nakliç okudunuz mu veya duydunuz mu? O diyor sert konuşmazdı diyor. Ardı ardına kesintisiz çabucak da konuşmazdı diyor. Aksine o ağır ağır, temniyle konuşurdu. Harfleri ve harekeleri açıkça bellederdi diyor ve hatta diyor Ayşe annemiz onun diyor kelimelerini saymak isteyen teke teke tane tane sayardı diyor evet demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü çok açık ve seçik ve onun sözünü duyan herkes bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözüydü diye ne yapıyor? Hemen tasdik ediyor. Demek ki kardeşlerim, yani bir kimse onun kelimelerini yahut sözlerini ya da harflerini sayacak olsa demek ki bunu yapabilir. Ve sonuna kadar sayabilir. Bundan maksat demek ki tertilde ağır ağır tane tane konuşmaz. Ve sözünü, muhatapların anlamasını sağlamak için ileri götürmekte. Demek ki kardeşlerim, Peygamber Efendimizin bu tarz konuşması nerede? Bütün çabalarını, sözlerini ve ibarelerini, alel acele, muhataplarını kulaklarına ulaştırmaya çalışmaları, yarısını mı anlamışlar? Üçte birini mi? Dörtte birini mi? Altıda birini mi? yoksa ondan hiçbir şey anlayıp anlamadıkları üzerinde hiç durmayan bu hatıplar nerede? Allah bizlere anlayış versin. Doğruyu görenlerden eylesin. Bakın ashabın Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu türlü konuşması tavrına binayın ta bize kadar şu hadislerin nakillerini bir okuyun nasıl anlamışlarsa aynen öyle kelimelere ne yapılmış, dökülmüş. Bugün bakın bir hadisi okurken hiç tereddüt etmiyoruz. Bir çelişkiye ne yapmıyoruz? Düşmüyoruz. Çünkü o kadar tane tane konuşmuş ki zihinlere o kadar güzel kazımış ki o kazınan zihinler olduğu gibi bize dini ne yapmış? Aktarmış. Demek ki bize de düşen aynı bu aynı ahlakı alma. Allah Resulü Aleyhisselatü Selam Efendimizin ustuplarından bir tanesi de kardeşlerim sözlerini dinleyenlerin iyice anlamasına önem verdiği ve önemli olan meseleleri üzerinde hassasiyetle durup tekrar tekrar anlatmasıdır. Mesela Enes'den gelen bir rivayete bakarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Selam bir sözün diyor anlaşılmasını istediği zaman o sözü tam üç kere arka arkaya tekrar ederdi diyor. Demek ki sözün önemine binaen biz de anlaşılmasına hasep üşenmeden ve acele etmeden tane tane anlaşılması istenen konuyu ne yapacağız? Aynı şekilde gündeme getirme mecburiyetindeyiz. Evet. Bakın mesela en yakın İmam Müslüm'ün sahihine bakarsanız orada Amr bin Elas'tan gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün seneyi oruçla geçiren oruç tutmamıştır. Bütün seneyi oruçla geçiren oruç tutmamıştır. Bütün seneyi oruçla geçiren oruç tutmamıştır demiştir. Hiç üşenmeden aynı cümleyi tam üç kere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tekrarlanmıştır. Yine Nesey'den gelen bir rivayette Enes naklediyor kardeşlerim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam saflarınızı düzeltin. Saflarınızı düzeltin. Saflarınızı düzeltin. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben sizleri önümdeyken gördüğüm gibi arkamda bulunuyorken de görüyorum diyor. Ve bakın bu sözü üç kere tekrarlıyor. Yine Darimi'den bir örnek verecek olursak kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam hutbedeyken sizi ateş ile korkutup uyarıyorum. Sizi ateş ile korkutup uyarıyorum. Sizi ateş ile korkutup uyarıyorum diyerek bunu tam üç kere tekrarlamıştır. Demek ki bunu neden söylüyor? Bu söz zihinlere kazınsın. Bu söz anlaşılsın. Ve bu sözün üzerinde insanlar düşünsün diye kardeşlerim Allah anlayanlardan eylesin. Allah Resulü Ani Sallatu ve Selam efendimiz yine kardeşlerim irşat ve öğretiminde çeşitli açıklama yollarını kullanmıştır. Allah Resulü Ani Sallatu ve anlatmak istediği hususları dinleyenler tarafından daha iyi anlaşılmasına önem verdiğini gösteren bir husustan birisi davet, irşat ve yönlendirme ve öğretme işini ifa ettiği sırada kullandığı çeşitli açıklama yolları da vardır. Mesela bunlardan bir tanesine gidecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tutuyor bu oğlu, bu da onun eceli diye elini onun soluna koyuyor sonra açıyor sonra şöyle şöyle diye yere işaretler çizerek teker teker insanların o noktaya odaklanıp oraya bakmalarına vesile kılacak işaretler çiziyor. Bu hadis şerifte görüldüğü gibi aleyhissalatü vesselam emel denizlerine dalmış ecellerin yaklaşmakta olduğundan gaflete düşmüş kimselere insan ecelinin emelinden daha yakın olduğunu anlatmak için çok incelikli işaretler kullanmış. Öyle değil mi? Hepimiz ölümün hak olduğunu bilir de hiç ölümü aklımıza getirir miyiz? Emellerimiz, arzularımız, isteklerimiz, gayretlerimiz, dünyadaki yaşantıya özentilerimiz ne olduğunu da bilmeyiz hoş da hep böyle bir hayallerimiz yok mudur? Peki hangisi bize daha yakın? Ecelimiz değil mi? Çünkü bir kişi nerede, ne zaman, nasıl öleceğini biliyor mu kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken bile hep ince ön plana getirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı açıklama yollarından birisi de çizgiler çizmekti kardeşlerim. Mesela bu hususa delalet eden rivayetlerden birisi, İmam Buhari naklediyor. Abdullah İbni Mesud'dan. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dörtgen şeklinde bir çizgi çizdi. Sonra ortada ve onun dışına taşan bir çizgi çizdi. Sonra da bu orta çizginin orta yanına küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi. Bu insan. Bu donun etrafını kuşatan ve etrafını kuşatmış bulunan eceli şu dörtgenin dışına taşan onun emeli ve şu küçük çizgiler, arız olan hususlar, eğer bu ona isabet etmezse diğer ona isabet eder. Şayet bu ona gelip çatmazsa bu ona gelip çatar buyurmuştur. Yine bu hususla husustaki delillerden bir tanesi, sünenlerin çoğunda gelen, yine Abdullah İbn Mesud hadisi kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir çizgi çiziyor. Sonra bu Allah'ın yoludur diyor. Sonra o çizginin sağına ve soluna bir takım çizgiler daha çizerek diyor ki bunlar da değişik yollardır. Ve bu yolların her birisi üzerine onu çağıran bir şeytan oturur diyor. Ve daha sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Enam 153. ayeti okuyor. Yani Şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun, başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan ayırırlar diyor. Bakın hem bu hadiste hem de bundan önceki hadiste kardeşlerim Ali İsmail dinleyenlerin konuyu daha iyi anlamaları için bir takım çizgiler çizdiğini görüyoruz. Demek ki bu neymiş? Daha iyi öğretme daha iyi zihinlerde bırakma. Aynı şekilde Ali Selam Efendimizin anlatılmak istenilen hususları dinleyenlerin daha iyi anlamasını sağlamak amacıyla kullandığı açıklama yollar arasında maddi araçlar da vardır. Mesela şu rivayete bakacak olduğumuzda İmam Ahmed naklediyor Ebu Sa'idten. Aleyhissalatü Vesselam önüne yere bir çubuk sapladı. Sonra onun yanına bir başkasını sapladı. Sonra üçüncüsünü daha uzak bir yere sakladı. Sonra şöyle dedi. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Asap Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vesselam bu insandır. Bu ecelidir. Bu donun onun emelidir. O emeline kavuşur ve sonra onu diğerinden ayrı olarak alır. Evet. Emeli eldedir fakat emelinden önce eceli gelip ona yetişir. Bakın bu hadis-i şerifte dikkatimizi çeken hususlardan birisi Ali Vesselam'ın ümmetini ecelin insana emelinden daha yakın olduğu hususunda uyarmak üzere üç çubuk kullanmış olmasıdır. Evet. Rabbimiz'in salat ve selamı ve selam Efendimiz'in üzerine olsun. Söylediklerini dinleyenlerin anlamasını sağlamaya ve bunu daha iyi kavramalarına ne kadar dikkat ediyor ve düşkünlük gösteriyor değil mi? Allah bize de böyle olmayı nasip etsin. O örnek ahireti uman Allah'a zikreden o yüce insana inanan ve inandım diyen bütün Muhammed ümmetinin o uymaya onun ahlakıyla ahlaklanmaya ve onun davet uslubuyla usluplanmaya hepimize nasip etsin. Allah Resulü ve sellem Efendimiz kardeşlerim bunun dışında bir şeyi anlatırken örnek verme yollarını da seçerdi. Mesela ilmiyle amel etmeyen bir alimin misalinden bahsederken neyi örnek veriyor? Şu kandili görüyor musunuz diyor? İlmiyle amel etmeyen alimin misali şu kandile benzerdir. Yani bir kandil düşünün. O gün için ney vardı? Mumlar vardı, büyük kandiller vardı. Nasıl ki diyor, etrafını ışıtmak için kendini yakıp bitirirse İlim ehli de böyledir eğer amel etmezse diyor evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinleyenlerin anlamasını sağlamaya ve anlatmak istediklerine daha anlaşılır hale getirmeye önem verdiğini gösteren en önemli hususlardan bir tanesidir birçok örnek var kardeşlerim mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbini ananla Rabbini anmayan kimsenin misalini verirken ne diyor? Hiç düşündünüz mü? Sizlere diyor bir örnek misal vereyim mi? Rabbini anan kimseyle Rabbini anmayan kimsenin misali diriyle ölüye benzer diyor. Belki bu misal verilmese hiç aklımıza bile gelmez değil mi? Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin verdiği örneklerden, misallerden birisi benim misalim ile diğer peygamberlerin misali bir ev bina edip bir kerpiçlik yer dışında her tarafını mükemmel ve güzel yapan bir kimsenin misaline benzer diyor. İnsanlar bu eve giriyor, evi beğeniyor fakat keşke bu kerpiçlik yer boş bırakılmasaydı der. Şimdi insan hep merak eder değil mi? Adem'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar o kadar çok uyarıcı Resul, Nebi gelmiş geçmiş ki Allah Resulü bunların içinde nerede? Ama hiç meraklanma diyor yani tasalanma. O kadar güzel bir ifadeyle bizlere örnek veriyor ki artık bu hususta konuşma ihtiyacı bile ne yapmıyor insan? Duymuyor. Bu iki hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam efendimiz anlatılmak istenen hususları daha iyi anlatmak maksadıyla bu iki örneği vermiş kardeşlerim. Bakın mesela bir hadis-i şerifte yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet göstermekte, birbirlerine şefkat etmede müminlerin misali bir vücuda benzerdir. Nasıl, insanın vücudunda bir arıza olsa, bir hastalık olsa, veya bir parnağına kıymık dediğimiz bir şey batsa, sabaha kadar o vücut ne yapar? Uykusuz kalır değil mi? İşte müminlerin de birbirine karşı tavırları böyle diyor. Yani, meselenin yakalanabilmesi için örnek vererek anlatıyor. Eh, demek ki sözün özü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatılan hususların dinleyenler tarafından daha iyi anlaşılması ve bu hususların kalplerine daha iyi yerleşmesini sağlamak amacıyla çeşitli açıklama yolları kullanıyor. Bu ise demek ki onun muhataplarına çokça itina gösterdiği, onların durumlarını göz önünde bulundurmaya çokça dikkat gösterdiğini ortaya koymakta. Yani yumuşaklığın adı taviz değil. Bunu anlatabildim mi? Allah bizleri bunu anlayanlardan eğilsin. Peygamber Efendimiz muhatapların durumlarını göz önünde bulundurduğunu gösteren hususlardan birisi de kardeşlerim ashabın Ali Silat ve Sallam'dan kendilerine öğüt vermelerini isterken onun da onların her birine durumuna ve ihtiyacına göre tavsiyede bulunmaları var. Yer yer belki arkadaşlar anlatmıştır, duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur mesela bir sahabe geliyor mesela bunlardan birisi Sufyan bin Abdullah Ey Allah'ın Resulü İslam'da bana öyle bir söz söyle ki ona dair senden başka kimseye soru sormayın Allah, Muhammed yok Muhammed köşeye bakın bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor dikkat edin bunu öğrenelim ve bu nasihati bizde tutalım. Allah'a iman ettim de sonra dost doğru oldu diyor. Yakaladınız mı cevabı? Sahabenin sorusuna bakın. Ey Allah'ın Resulü! İslam'da bana öyle bir söz söyle ki bu meseleye dair ben hiç kimseye daha bir soru sormayın. Öğrenme yoluna gitmeyin. Allah onlardan razı olsun düşündüklerine bakın. Tabi insan neye talip oldu, oluyorsa ona göre de soru sorar değil mi? Daha bizler neye talip oluyoruz? Neyden sakınıyoruz? Bunu tespit edebildik mi kardeşlerim? Allah edenlerden eylesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o soruya hakikaten mükemmel bir cevap veriyor. Allah'a iman ettim de sonra dost doğrular Allah Resulü s.a.v ashab-ı kirama oldukça belagatlı bir öğüt veriyor bundan dolayı ashabın gözleri yaşarmış kalpleri titremiş diyorlar ki ey Allah'ın Resulü sanki bu veda eden bir insanın konuşmasına benziyor sanki aramızdan ayrılan bir insanın sözlerine benziyor. Öyleyse bize bir tavsiye edip diyor. Bakın, böyle bir ortamda, böyle bir soruya karşı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Size Allah'a karşı takvalı olmayı, başınıza getirilen Habeşli bir köle dahi olsa, meşru emirleri dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Gerçek şu ki sizden yaşayacak olanlar benden sonra çokça ayrılık görecektir. Bu sebeple benim sünnetime ve hidayete tabi olmuş raşit halifelerimin sünnetine sıkı sıkı sarılın. Hatta ona azı dişinizle yapışın sonradan uydurma işlerden sakının çünkü sonradan uydurulan her husus bidat ve şüphesiz her bidat da sapıklıktır, dalalettir diyor evet Allah bizlere de içimizden böyle hatıpların sözleri dinleyen peygamberin sözünü ezberleyen hayatına geçiren ve nasihat istediğinde böyle nasihat veren insanların çıkmasını vesile kılsın kardeşlerim. Yine bakın Ebu Said El Hudri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl nasihat ediyor. sana Allah'a karşı takvalı olmanı tavsiye ediyorum. Çünkü her şeyin başı odur. Ayrıca cihada sımsıkı sarıl. Çünkü İslam'ın ruhbanlığı odur. Allah'ı çokça zikretmeye ve Kur'an-ı Kerim'i okumaya dikkat et. Çünkü o senin semadaki ruhun yeryüzündeki zikrin diyor. bakın devam edecek bu vereceğimiz deliller kardeşlerim Muaz'ı Yemen'e gönderirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun onları Allah'ın birliğine davet ederken kendisi de sorulan soruları hep bakın hep Allah'a çekiyor Allah'a karşı takvalı olmaya nasihatları da bu yönle mesela söz Muaz'dan açılmışken Allah ona rahmet etsin geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiye et bana bir öğüt ver diyor bakın en yakın Bukhari'de bulursunuz birçok sünende de var tabi nerede olursan ol Allah'tan kork Ve Muaz daha da devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü bana daha fazla tavsiyede bulun. Kötülüğün peşinden hemen iyilik yap ki o kötülüğü bu iyilik silsin diyor. Muaz durmuyor. Bana daha fazla tavsiyede bulun ey Allah'ın Resulü diyor. Allah'a karşılık takvalı olmaya insanlarla güzel ahlak ile muamele etmeni tavsiye ederim. diyor. Tekrarlayayım kardeşlerim bakın. Birinci nasihat istediğinde nerede olursan ol Allah'tan kork diyor. Devam ettiğinde kötülüğün peşinden hemen iyiliği yetiştir ki onu silsin diyor. Devam et dediğinde insanlarla güzel ahlak ile muamele et diyor. Allah bu nasihatı işiten hıfz eden ve hayatına geçirenlerden eylesin bizlere. Birisi geliyor, Ey Allah'ın Resulü, ben yola çıkacağım, bana bir tavsiyede bulun, diyor. Bakın ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah'a karşı takvalı Hı. olmaya ve her bir tümsek üzerinde tekbir getirmeye bak, diyor. Evet. Yine birisi geliyor. Senden öğreneceğim bir emri bana buyur diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen oruç tutmaya bak. Çünkü onun bir benzeri yok diyor. Bir adam geliyor. Ey Allah'ın Resulü İslam'ın şer'i hükümlerine bana çok geliyor. Senden daha kendisine sarılacağım bir şey bildirdi. Bunlar bana ağır geliyor diyor. Daha kalbi İslam'a yeni ısınıyor. Bakın Allah Resulü ona ne diyor aleyhissalatü vesselam. Allah'ı anmaktan dolayı dilin devamlı nemli kalsın diyor. Yani önce buna bir alış. Evet. Birisi geliyor bana tavsiyede bulun diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ona kızma diyor. Adam bu sözünü defalarca tekrarlıyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Her seferinde kızma diyor. Birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü. Vesselam, bana tavsiyede bulun diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sana çok lanet okuyan birisi olmamanı tavsiye ederim diyor. birisi geliyor, kurtuluş nedir ey Allah'ın Resulü diyor. Dilini tut, evin sana yetsin ve günahın içinde ağla diyor. Yine sahabenin birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor. Allah'tan kork ve bir mecliste bulunup da oradan kalkarsan, şayet onlar senin hoşuna gidecek şeyler söylediğini işitirsen, o meclise git. Ve eğer senin hoşuna gitmeyecek şeyleri söylediklerini görürsen, o meclisi terk ediyor. Allah anlayanlardan da eylesin kardeşlerim. Bir başka adam, ondan, ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulun, Bununla birlikte kısa olsun diyor. Bir de şart koşuya bakın. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam insanların ellerinde bulunandan ümit kesmeye bak. Sakın tamahkar olma çünkü o anın fakirliğidir. Dünyaya hayata veda ediyormuşçasına namaz kıl ve seni özür dilemek zorunda bırakacak işler yapmaktan Uzaktır. Nasıl Hı. nasihat güzel değil mi? Evet. Bu hadis-i şeriflerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatleri hep çeşitli değil mi? Bakın birinci hadise bakın. Aleyhisselatü Vesselam Allah'a imanı ve dost doğru olmayı. İkincisinde Yüce Allah'a karşı takvalı olmayı dinleyip itaat etmeyin. Kendisinin ve kendisinden sonra gelecek raşit halifelerin sünnetine sarılmayın. Sonradan uydurulmuş işlerden uzak durmayın. Üçüncü hadise bakıyorsun Allah'a karşı takvalı olmayın. Cihad etmeyi. Yüce Allah'ı zikredip Kur'an okumaya devam etmeyi. Dördüncü hadiste verdiğimiz örnekte ise Yüce Allah'a karşı bütün yerlerde, her yerde takvalı olmayı, kötülüğün akabinde hemen iyiliği yetiştirmeyi ve insanlarla güzel ahlakla geçinmeyi emrediyor. Sonra öbür nasihatında yine yüce Allah'a karşı takvalı olmayı, her tümsekte tekbir getirmeyi söylüyor. Bir başkasına yaptığı nasihatdaysa oruç tutmayı, sonra Allah'ı anmayı, diğer nasihatında, kazaptan uzak durmayı, yine herhangi bir kimseye lanet okumaktan uzak durmayı söylüyor. Yine dili korumayı, evde kalmayı, kendi günahı için ağlamayı tavsiye ediyor. Diğer bir rivayette, Yüce Allah'a karşı takva olup, Salih meclisleri seçmeyi yine nasihatında insanların elindekinden ümit keserek namazda huşu bulmayı ve özür dilemeyi gerektirecek hususlardan uzak kalmayı emrediyor kardeşlerim. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala Resulumuza salatü selam etsin. Onun bu şerefli tavsiyelerini tutan bu verdiği çeşitli örnekleri yakalayanlardan eylesin dikkat edersek kardeşlerim onun kendisinden öğüt vermesini isteyenlerin durumlarını çok iyi bildiğini gösteriyor aynı şekilde onun bu gibi kimselere nasihat verdiği vakit hallerini de göz önünde bulundurduğunu da açıkça görüyoruz değil mi hem de önemsiyor onu bu meyanda şuna da dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatapların durumunu göz önünde bulundurduğunu ortaya koyan hususlardan birisi de her ne kadar soru aynı mahiyette olsa da karşıdaki şahıslar farklıysa Onlara verdiği cevap da farklıdır. Buna hiç dikkat ettiniz mi? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e birisi geliyor diyor ki hangi amel daha faziletti? Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve Resuluna imandır diyor. Sonra Allah yolunda cihat diyor. Sonra mebrur bir haç diyor. yine Abdullah İbni Mesud bir soru soruyor hangi amel daha faziletli etti diyor hangi amel daha faziletli? etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor vaktinde kılınan namaz diyor sonra hangisi ana babaya itaat diyor sonra hangisi Allah yolunda cihat diyor Ebu Zer geliyor Ey Allah'ın Resulü diyor Hangi amel daha faziletli? Allah'a iman ve onun yolunda cihad etmektir, diyor. Bir adam geliyor, Hasanlarda Ey Allah'a mesulü, diyor, hangi amel Allah tarafından daha çok sevilir? Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a iman. Adam, sonra diyor, akrabalık bağını gözetmen, diyor. Adam diyor ki, peki sonra İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma atıyor. Bakın, dikkat ederseniz soru aynı ama cevap, şahısların farklılığına binaya nedir? Verilen cevap, karşıdaki muhatabın durumu neymiş? Göz önüne alınıyor. Yine bakıyoruz kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Abdullah bin Amr geliyor diyor ki İslam'ın nesi hayırlı? Allah Resulü ne diyor bakın. Neyi hayırlıymış biz de öğrenelim. Yemek yedirmen tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermedir diyor. Ebu Musa Eleyşari geliyor soruyor. İslam'ın nesi faziletlidir diyor. Bu sefer bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların dilinden ve elinden selameti eriştirdiği kimsedir diyor. Bakın sorunun bir olmasına rağmen cevapların farklı oluş sebepleri Peygamber Aleyhisselam'ın her konumda soru soran ya da dinleyenlerin durumlarını göz önünde bulundurmasıdır. Yüce Allah'ın kendisine hayırlı mükafatlar vermesini dilediğimiz. Bu ümmetin alimleri de inşallah böyle davranır. Ve o yoldan gider. Kendilerine aynı soruyu değişik insanlar sorduğunda onların durumlarını göz önüne alarak verdikleri cevapta yine vahiyden olur inşallah. bakıyorsunuz rivayetlere kardeşlerim yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların durumlarını göz önünde bulundurmayı önemsediğinin delillerinden birisi de her haberi herkese söylememesidir. Aksine o bazı haberleri bazı ashaba tahsis ederken diğerlerine aynı haberi söylemiyor. Onun böyle yapmasının sebebi, tabii ki en iyisini yine Allah bilir, onların farklılığını göz önünde bulundurmasında başka bir şey değildir. Bu farklılık ya onları söyleneni iyice anlayıp eksiksiz kavramalarında yahut verilen haberden beklenen etkide yahut kendisine açıklanan bu sözlerin bu husustaki söz konusudur. Mesela İmam Buhari'nin naklettiği bir rivayette enes diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a şöyle dedi. Her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kavuşursa cennete girer. Muaz diyor ki ben bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Ali sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Ben onların buna bel bağlayacaklarından korkarım diyor. Bunu yakaladınız mı kardeşlerim? Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a bu husus haber veriyor. Bakın bununla birlikte o haberi başkalarına nakletmelerini yasaklıyor. Bundaki hikmet ne? İmam Buhari bu hikmeti bu hadisin yer aldığı bahse şu şekilde başlık açmakla açıklıyor aslında. Anlayamazlar korkusuyla özel bir bilgiyi bir kesime tahsis ederken başkalarına söylememek bavı diyor. Allah onlara rahmet etsin. Onların anlayışını bizlere de versin. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine gidecek olursak kardeşlerim, en yakın Tirmizi'de bulursunuz. Kim Ramazan ayında oruç tutar, namazı kılar, beyti eder, zekatı verirsen, muhakkak ona mağfiret etmek Yüce Allah'ın üzerine bir hak olur diyor. İster Allah'ın yolunda hicret etmiş olsun, ister dost doğru yerde kalmış olsun. Muaz diyor ki, bunu insanlara haber vereyim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanları bırak da amel etsinler. Çünkü şüphesiz ki cennet yüz derecedir, her iki derece arasında gök ile yer arası kadar vardır. Firdes ise cennetin en yükseği ve en ortasıdır. Onun üstünde de Rahman'ın arşı vardır. Cennetin nehirleri ondan fışkırır. Bu sebeple Allah'tan dilekte bulunacak olursanız ondan firdesi isteyin diyor. Allah bizlere firdesi nasip etsin kardeşlerim. <gülüyor> Bakın bu şerifte de şerifte de aleyhissalatü Selam Efendimiz Muaz'a Yüce Rabbimiz'in oruç tutup namaz kıldığı hac ettiği takdirde kulunu mağfiret edeceğini bildiriyor. Fakat Muaz bunu insanlara haber vereyim mi dediğinde insanları bırak da amel etsinler diyor. Bu sözden engelliyorlar. Ta ki insanlar buna güvenip bel bağlayıp da ameli terk etmesinler. Demek ki bizler de birilerine bir şey anlatırken akıl edemeyecekleri, ifsad olacakları, onların bulundukları hali bozacakları bir şeyleri haber vermememiz gerekiyor. Evet. Mesela kardeşlerim yine Ali Salatü Vesselam Ali, Ebu Bekir, Ömer'in nebiler ve resuller dışında cennet ehlinin yaşlarının efendileri olduğunu haber vermiştir. Fakat bununla birlikte onlara bunu haber vermesini engellemiştir. Ali selamü aleyhi ve diyor ki: Ebubekir ve Ömer nebiler ve resuller müstesna cennetliklerin evvellerinkini de sonrakilerinde yaşların efendisidir. Bunu onlara haber verme ey ali diyor.